Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi dün başladığımız ayet-i kerimede biraz böyle gramer ile devam edeceğiz. Çünkü bir anlam zenginliği ve çeşitliliği var. O çeşitliliği görebilmemiz için azıcık o gramerden de bahsetmem gerekiyor. Gramer demişken arkadaşlar İmkânı olanlar Arapça öğrensin. Ümmetin ortak dilidir arkadaşlar. Bırakın onu, Kur'an'ın dilidir yani. Arapça öğrenmek… Bana böyle bir zaman bir hanım demişti ki, ''Hocam, Arapça öğrenmek istiyorum.'' Baktım şöyle haline, biraz da tanıyorum. Dedim ki, ''Çok zor ama Arapça.'' dedim, biliyor musun? Yani kolay, basit bir dil değil. Dedi ki, hocam ben de çok öğrenmek istemiyorum zaten, Kur'an'ı anlayacak kadar dedi. Ee, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar, Arapçanın zirve metnedir. Ee, zirve metnedir. Yani şuna benzer, ben çok Türkçe bilmesem de olur, Safahati anlayacak kadar bilsem yeter gibi bir şey. Öyle, öyle diyebiliriz yani. Ee, dolayısıyla mesela 20 yıldır yeni hiçbir şey öğrenmediyseniz, bir dil öğrenmediyseniz hiç hayatınızda, efendim son beş yıldır ciddi böyle kalemle, defterle okunacak bir kitap hiç okumadıysanız Arapça öğrenemezsiniz. Gene de siz beni yalancı çıkarın. Yani ben hani söylüyorum bildiğimi ama sevinirim. Yani hocam böyle dediniz ama bak ben öğrendim. De değil yani e yaparsanız. Ama bunun dışında devamlı bir öğrenme, Çabası içinde olan, mesela Zahide Tuğba Koru hocamızın Arapça nasıl öğrendiğine dair videosu var, kayıtları var, onlara bakın. Ben kendisine bizzat sordum, kendisi de buradadır, yanlışım varsa hemen düzeltsin. Hocam ne yaptınız, siz nasıl öğrendiniz bu dili diye? Üniversite mezunu, İngilizcesi olan, yabancı dili olan, çok iyi eğitimli ve genç yaştayken. iki yıl arkadaşlar bütün işlerini kenara koymuş. Arapça hobi olarak öğrenilmez yani. Ve iki yıl sürmüş. E, kaniyim ben de öyle olacağına. Çok sistemli yapanlar var ama yurt dışında. Bizim ülkemizde maalesef bu dil öğretme konusunda e, çok sistemli değil. Bildiğimi yine burada söyleyeyim. Mesela ben e, çocuklardan birini, o çok istekliydi. Efendim Ürdün'de Kasıt isminde, bana şimdi çıkınca bir sürü kişi soracaktır. Kef, şekef değil kaf, yani k. Ka, A, Kotlu'yum arkadaşlar, Kastamonu, Aydın, Samsun, Iğdır, Diyarbakır, Kasıd, Ürdün'de bir Arapça kursu var. Arkadaşlar beş kurda öğretiyorlar. Bir kur iki ay. Beş kurda öğretiyorlar. Bütün dünyadan Arapça öğrenmek isteyenlerin gittiği yer. Bir yaz iki kura, bir yaz bir kura, bir yaz bir kura gidebiliyorsunuz. Veya burada diyelim ki, biraz öğrendiniz gidince bir sınava girip ikinci kurdan üçüncü kurdan durumunuza göre başlayabiliyorsunuz efendim bunu niye söylüyorum Çoluğu çocuğu bırakıp oraya gidin diye değil çocuklarınızı gönderin yani çocuklarınızı buralara teşvik edin arkadaşlar Arapça dünyada bir neredeyse kaç 900 milyon galiba insanın konuştuğu dil bir defa yani böyle bir background'ı var, dünyada bir karşılığı var. Adamlar İbranice'yi arkadaşlar bin yıl, e, Taha Kılıç kitabı var bununla ilgili, kimin bunu yaptığını anlattı, bin yıl arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde, bir köyde bile konuşulmuyorken çocuklarına öğrettiler. Çocuklarına öğrettiler. Yani asıl başarı bunlardır. Ee, niye Kur'an'da işte gramer olmadan olmuyor? Çünkü gramer bilgisi olmadan o anlam zenginliğini, o anlam katman katman katman anlamları açamıyorsunuz. Ee, Meali yazan, tefsiri yazan. E, alim hangi anlamı tercih etmişse siz onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii oradan da bir hani sizin anladığınız kadarı var. İşte bu artık tavşanın suyunun suyunun suyunun suyu oluyor. Elmalı merhum tefsirinin girişinde o giriş kısmı da okumanızı hepinize tavsiye ederim. Böyle tefsir gibi, fıkıh gibi, hadis gibi, e, efendim usul kitapları gibi böyle kıymetli ilim ilmi eserlerin giriş yazıları mutlaka okunmalıdır. Mesela hepimiz meal okuruz. Meallerin giriş yazıları var. Hiç kimse okumaz. Halbuki orada o me meali yazan alim bunu hangi usulle yazdığını, yani kendi ilkelerini, çalışma prensiplerini anlatıyor. Orayı bilsek, İstifademiz kat kat artacak ama okumayız. Böyle de bir huyumuz var yani. Şimdi tefsirinin girişinde diyor ki Elmalı diye yazır. Kur'an'ı diyor, önce şunu söylüyor, onu bir söyleyeyim. Çünkü bu konuda da çok iddialı olanlar var. Diyor ki, Kur'an hakkında konuşacak kişinin hareketsiz bir metinden yanlışsız okuyacak kadar Arapça biliyor olması lazım. Yani Kur'an'ın hiç harekeleri olmasaydı hiç harekeleri olmasaydı, onu harekeleri vererek e, okuyacağı... Harekeler kim içindir arkadaşlar? Arap olmayanlar içindir. Araplar zaten neli bildikleri için o, o harfin harekesinin de ne olması gerektiğini bilirler. E, böyle okuyacak kadar Arapça bilmiyorsanız Kur'an hakkında konuşmayın diyor, bir. E, i̇kincisi de diyor ki e, Kur'an'ı Arapçasından anlamakla, ''Mealinden, herhangi bir dile yapılan çevirisinden anlamaya çalışmak bir gülü eline alıp koklamakla gülün fotoğrafına bakmak arasındaki fark gibidir.'' diyor. Bunu da çok kereler söyledim. Yani bir gülü hiç tutmamış, hiç eline almamış, hiç gül bitkisi görmemiş birisi fotoğraftan ne kadar fikir sahibi olursa gül hakkında işte siz de öyle ama hiç yoktan iyidir.'' Bakın, okumayın demiyoruz. Meali okumayın demiyoruz. Onlar bu sakındırmaları niye yaptılar o devirdekiler arkadaşlar? Osmanlıca bir meal almıştım sahaflardan bir zaman. Birisi mealin girişine en baştaki o boş sayfa var ya şu cildin kapağı olan. Oraya kurşun kalemle yazmış. Buna Kur'an denemez, her kim buna Kur'an derse zındıktır diye Osmanlıca not düşmüş oraya. Niye arkadaşlar? Çünkü... E, bu mealler, tefsirler ilk yani ülkemizde yazıldığı dönemlerde e, çok eski yazılanlar da var. Onlar hani bir furya olarak yani diyelim ki yazıldığı dönemlerde bir proje vardı biliyorsunuz. Kur'an aslından değil, Türkçesinden, namazda dahi okunması projesi, oraya doğru gider diye, çünkü bu bizi İslam dünyasından tam olarak koparırdı, oraya doğru gider diye korkularından bunu yaptılar, böyle söylediler, bizi uyardılar. Ama tabii tefsir ilmi açısından da arkadaşlar Arapçayı bilmiyor, yani Arapçasına, hiç olmazsa bir Arapça öğrencisi düzeyinde vakıf olursak alacağımız zevk en az 3-4 katına çıkar. Arkadaşlar şimdi burada ayeti hatırlayalım bizim konuştuğumuz ayeti. Ya en yuhalledine amenu ey iman edenler la tuqaddimu beyne yedillahi ve resulü. Sakın Allah'ın ve rasulünün önüne geçmeyin, geçirtmeyin. Ee, bu, bununla ilgili bir şey söylemiştim daha bir türlü tepsire başlayamadım dün bir şey söylemiştim orayı tamamlama ihtiyacı duyuyorum evde aklıma geldi demiştim ki bizim için bunun anlamı nedir yani biz peygamber efendimizle beraber yaşamıyoruz ki önüne geçelim Peki bizim için anlamı ne? Onun sözünün önüne geçmemek demiştim. Bunun üzerine gençlerden çok tutan soran oldu. İşte hocam mesela bir hadis var bir kitapta ama şerh ediliyor, yorumlanıyor mesela hadis. E, şer, e, o da onun sözünün önüne geçmek olmuyor mu? Hayır arkadaşlar. Şerh etmek, tefsir etmek sözünün önüne geçmek değildir. Sözün anlaşılmasına yardım etmektir. O sözden içtihat üretmek, kıyas yapmak, efendim bunlar hep... E, Fıkıh üretmek arkadaşlar olmazsa olmazdır. Yoksa onlar arka hikmetinler olarak kalır yani dolaplarda. Sözün imali yani, üretilmesi. O sözden bir medeniyet üretilmiştir. Hadislerden bir medeniyet üretilmiştir arkadaşlar. Bunun olabilmesi için yorumlanması, şerh edilmesi, izah edilmesi gerekir. Bu bir. İkincisi, bir cümle kurmuştum, hatırlayacaksınız. Bunlar bir de yayınlandığı için yanlış anlaşılmalara sebep olmak istemiyorum ama tabii onun tam olarak önüne geçemeyiz de hiç olmazsa elimizden geldiği kadar. O cümlem de şuydu arkadaşlar, her hadis hükme medar değildir. Her hadisten hüküm üretilmez. Çok az hadisten Kur'an'da olmadığı halde bir hüküm yani. Kuranda geçmediği halde farz veya haram e, hükmü çok az hadisten üretilmiştir demiştim. Onu açıklamak için bir örnek veriyor. Kim arkadaşlar? Ahmet Na Babanzade Ahmet Naim. Babanzade Ahmet Naim el mallaham diye zırla çağdaştır. Aşağı yukarı aynı eğitimlerden geçmişlerdir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Elmanlı Hamdi Yazır'a tefsir yazma görevi, Babanzade Ahmet Naim'e de Buhari'yi tercüme etme görevi verilmiştir. Buhari'nin tercümesine, Şimdi tam sayfa adedini hatırlamıyorum. 70 sayfa kadar bir giriş yazıyor Babarzade Ahmet Nayim. Benim okuduğum en derli toplu, en şahane hadis usulü metnidir. Yani çok hadis usulü kitapları var. En güzel metinlerden birisi benim okuduklarım içinde. Şu var ki Elmalı'nın dilinden bile daha ağır. Çok ağır bir metin. Osmanlıca, çok ağır bir Osmanlıca. Şimdi orada bir benzetme yapıyor. O benzetmeyi aktardığımda her hadis nasıl hükme medar olmaz çok iyi anlaşılacak. O benzetmeyi de yapıp öyle geçeyim tefsire. Şöyle diyor. Diyor ki, eee raviler arkadaşlar sahi, efendim zayıf, ahat veya mütevatir veya anlamı akla uygun ya da değil, hiç bakmaksızın yani metne, içeriye hiç bakmaksızın kendilerine gelen bütün rivayetleri sonraki nesle aktarmışlardır sözlü olarak. Bu sözlü olarak gelmesi de zihinlerde soru oluşturuyor ama ben artık orayı da açıklamayacağım. Biz kendimiz gibi zannediyoruz, ben Arapları, o dönemdeki Arapları, ben arkadaşlar çocuklarımın doğum tarihlerini bile karıştırıyorum. Hiç kimsenin ismini doğru dürüst hatırlayamıyorum. Kim bilir kaç kere size başka isimler söyledim yani. E, hatırlayamıyorum doğru dürüst. E, bana e, ailemde böyle çok fil hafızası olanlar var e, birkaç kişi. İşte falan tarihte şöyle olmuştu ya diyorlar. Ben hiç hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Şimdi ben kendim gibi zannediyorum o dönemdeki Arapları arkadaşlar. Ee, okur yazar olmak, hele de teknolojiyi kullanmak, hafızayı son derece zayıflattı. Benim babam okur yazar değildi arkadaşlar. Neredeyse bütün telefon numaralarını ezberebilir, bütün adresleri ezberebilir, insanların isimlerini, soyisimlerini hepsini ezberebilirdi. Şimdi bu Araplar nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Okur yazar değiller. Bakın Peygamber Efendimiz de okur yazar değil. Ve Peygamber Efendimiz'in mesleği ne? Tüccar. Nasıl ticaret yapıyorlardı Mekkeliler? Şimdi bir örnekle çok iyi anlayacaksınız. Nasıl ticaret yapıyorlardı arkadaşlar? Mekke'de dükkanı var, sabah gidiyor, akşam geliyor. Böyle mi? Kervan götürüp getiriyorlardı. Yani ithalat, ihracat yapıyorlar. Bu kervanlar develerle arkadaşlar. Ve kervan demek yani sadece kendi mallarını da götürmüyor. Çünkü çok zahmetli bir yolculuk. Bütün mallar birleştiriliyordu. Şimdi hayal kurun. Hadi ben kendime vereyim örnek. Şimdi ben diyorum ki size, ben işte ummana gidiyorum, yol üstündeki bütün e, pazarlara da uğrayacağım, büyük şehirlere, ticaret ticari merkezlere de uğrayacağım, mal vermek isteyen bana versin diyoruz, diyorum ben. Sizden faraza kaç kişi olsun? 20 kişi bana çeşitli mallar veriyorsunuz, çeşit çeşit, miktarları farklı, türleri farklı. Mallar veriyorsunuz. İşte diyelim ki beş deve yükü biriniz. Beş deve yükü biriniz. O şekilde. Ve bana diyorsunuz ki benimkini işte Mısır'da sat. Sonra ummandan şunları al. Bana diyorsunuz. Hepsi farklı farklı siparişlerde bulunuyor. Arkadaşlar. Ve Peygamberimiz bu malları alıyor. Not tutamıyor. Yazı yok. Arkadaşlar. Hepsi zihninde. Mekke'de okuma yazma bilen 8-10 kişi var arkadaşlar. Götürüyor, bütün o pazarlara uğrayarak hepsini kaça sattı, kaça aldı, hepsini, hepsini. Ve bu Peygamberimize özel de değil yani. O devirde işler böyle dönüyor. Geliyor tekrar geri, tek tek o 20 kişiye senin mallarını şurada şu kadar fiyata sattım, senin istediğin şeyleri de şuralardan şu fiyatlara aldım, al malların diyor. Efendim ötekine öyle, ötekine öyle. Şimdi bu hafızayla biz kendi hafızamızı kıyaslıyoruz. Sonra da diyoruz ki hadislere güvenilmez. Niye? Çünkü sözlü olarak aktarılmış diyoruz. Anlatabildim mi? Ve bir de tabii ben biraz hani şey yaptım. Canlandırma yaptım. Biraz da hani çok vurgulu anlattım. Elbette zayıf hadisler de var. Hafızası zayıflayanlar var. Mesela onları da tek tek tabakat kitaplarında kaydetmişler arkadaşlar. Dünya tarihinde başka bir örneği yok. Yani siz bugün bir batılı tarihçiyi okuduğunuzda o tarihçinin kendisine kadar gelen bilgileri kimlerden aldığını o kişilerin ahlaki açıdan güvenilir mi hafızası güvenilir mi olduğunu bilhassa ilk kaynakların olduğunu kaydeden bir sistemleri yok arkadaşlar masal kitabı gibi tarih kitapları ne yapıyor alimlerimiz ilk dönem alimler Allah onlardan razı olsun bu medeniyeti onlar kurdu arkadaşlar biz miras yediyiz bir de mirası beğenmiyoruz. Vardır ya öyleleri. babam da yapa yapa bunu mu yapmış diyor mesela. Burada yapacağına bu köşkü yalı sahilde yapsaydı da şimdi daha çok paraya satsaydık diyor. Beğenmiyor yani. Şimdi efendim ne yapmışlar? Bakıyorlar ki sözlü olarak aktarılıyor rivayetler. Fakat bu rivayetler herkes tarafından da aktarılmasın yani bunun bir kaydını tutalım diyorlar. Hadis rivayet etmekle öne çıkmış bu şekilde tanınan kişilerin tamamını ansiklopedik şekilde kaydediyorlar. Nasıl kaydediyorlar arkadaşlar? Hafızasına güvenilir mi? Sınavdan geçiyorlar. Cerh ve tadil ilmi denen bir ilim var. Her bir raviyi sınavdan geçiriyorlar. Yani büyük meşhur olanlarını. Köyün birinde, dağ başındaki birinde bulamazlar da. Yani çok bu işle meşgul olanları, bilinenleri. Sınavdan geçiriyorlar çeşitli şekillerde. Mesela 100 tane, 200 tane hadisi içinden birer kelimeyi değiştirerek okuyorlar. Sonra diyorlar ki sen bu hadisleri aynı sırayla bize düzelterek oku. Yani işiterek duyduğu yüz tane hadisi içindeki birer hatayı düzelterek aynı sırayla o mecliste okuyacak. Bakalım hafızasına güvenilir mi? İşte ahlakını araştırıyorlar, çevresini araştırıyorlar. Yalan söylediği görülmüş mü? Kimseyi ticaret yaparken kandırdığı görülmüş mü? İki yüzlü davrandığı görülmüş mü? Gibi. Ve arkadaşlar hem it, e, ahlaki açıdan hem e, hafıza açısından kaydediyorlar. Yolculuklarını kaydediyorlar. Hayat boyu nerelere yolculuk yapmış? Çünkü o ravi diyor ki ben falan kişiden bu hadise aldım diyor. Ama o falan kişinin olduğu yere hiç gitmemiş hayatında. O da oraya gelmemiş. Yolculuklar çünkü kayıtlı. Diyorlar ki olmaz bu hadise güvenilmez. Çünkü bu iki kişi hiç karşılaşmadılar. Çünkü kayıtlı, kayıtlarda yolculukları yok birbirlerinin oldukları yeri. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar yani detaylı çalışıyorlar. Şimdi bize bu şekilde geliyor. İşte Babanzade Ahmet Mayim diyor ki, hadisler diyor, bir madenden maden çıkarmaya benzer. Hadis işi. Madenci var diyor birinci kademede. Madene inen ve orayı kazarak çıkaran. Madenci diyor, şimdi bir kömür madenini düşünün, bu kaliteli, bu kalitesiz, bu elmas, bu linyit, bu kok kömürü ayırmaz. Hepsini çıkarır madenci. Madencinin işi odur. İşte ravi, ravinin işi budur arkadaşlar. Hepsini rivayet eder, kendisine ne geldiyse. Sonra dışarı çıkan o ürün tasnif edilir. Değil mi arkadaşlar. Kömür kalitesine göre elmas mı mesela elmas da çıkabilir. Elmasın kalitesine göre tasnif edilir. Bu tasnifi yapan hadislerde muhaddistir. Muhaddisler ki bu zayıf, bu güvenilir, bu ahad, bu mütevatir, bu mevkuf işte hepsini söyler. Tasnif eder hadisleri. Sonra bitmedi gene çünkü o haliyle gene sıradan insan onu kullanamaz madenden çıktığı şekliyle. O elması, madenden çıkan elması senin parmağına takacak veya işte boynuna takacak hale getiren kimdir? Kuyumcu. Arkadaşlar fakih de kuyumcudur. Fakih de, yani fıkıh üstadı, fıkıh alimi de ne yapar? O hadise bakar, benzerleriyle kıyaslar, Kur'an'a arz eder, ters düşüyor mu, uyumlu mu? İşte yeni bir şey mi söylüyor, teyit mi ediyor? Detaylarına bakar, o da usulü fıkıh kitaplarında kayıtlıdır, nasıl yapıldığı. Yani öyle aranızda hukuk okuyanlar vardır. Bugün yani arkadaşlar insanların ürettiği hukuk bilgisi bile öyle oturup oy çokluğuyla Üretmiyorlar. Yani onun bile anayasanın üretilmesi için ayrı, o anayasadan bildiğim kadarıyla kanun maddeleri ayrı, o kanun maddelerinden yönetmelikler ayrı, yani bir silsile içerisinde bir usule tabi. Dolayısıyla bunu da fakih yapar diyor. İşte az hadisle amel edilmiştir dememin sebebi de bu örnekle inşallah anlaşılmıştır. Şimdi takdim yani birinin önüne geçmek. Önüne geçme fiili esas itibariyle müteaddidir. Müteaddî ne demek arkadaşlar? Geçişli. Geçişli. Ee, nasıl örnek vereyim? Mesela üzüldüm. Ama üzülmeyi niye vereyim? Sevindim. Sevindim fiili geçişli değildir. Ben de başlıyor, ben de bitiyor. Ama kitap okudum, mektup okudum, mesajı okudum geçişlidir. Bakın okunacak bir şey olmadan ben okuma işini yapamam. Yani benim dışında onu yapmaya onu yapmak için bir varlığa ihtiyaç var. İşte takdim fiili de birinin önüne geçmen için birisi olması gerekiyor. Başka birisi olması gerekiyor. Mütaaddi'dir. Bir şeyi diğerinin üzerine geçirmek demektir ki ekseriya ikinci mef'ulüne ala ile teaddi eder. Yani falan falanın önüne geçti. Ya da filan düşünce filan düşünceye takdim edildi, tercih edildi dendiğimizde ala ile geliyor. Burada ise hiç mef'ul yok. Yani kim kime tercih ediliyor? Mef'ul zikredilmemiş. Onun için bunda iki vecih yardır. Yani mesela şeyde de öyle. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peki ne okuyacağını söylüyor mu? Ne okuyacağını söylemiyor. O yüzden bazı alimler diyorlar ki her şeyi, kainatı oku, hayatı oku, olayları oku, önüne çıkan, okunmaya değer olan şeyleri oku. Ben orada bir nükte yalnız kendime koydum. Bismillahirrahmanirrahimle ile başlanacak şeyleri okumaktan bahsediyor ayet. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani kalkıp uygunsuz şeyleri e, Bismillahirrahmanirrahim deyip açmıyorsun. Uygunsuz olmasına bile gerek yok. Mesela ben polisiye çok severim. İşte Agatha Christie'nin kitapları mis bir polisiyedir. Yani içinde şiddet yok, efendim çok şiddet yoktur, neredeyse hiç yoktur. Cinsellik yok, küfür yok. Yani temiz polisiye. Ama Bismillahirrahmanirrahim Agatha Christie okuyacağım deyip açmıyorum değil mi? Olmuyor yani. Bakın siz gülüyorsunuz böyle söylerken. İşte ikra bismideki bismi rabbike, Rabbinin adıyla oku dendiğine göre her şey değil yani. Orada gene bir tercih var. Her neyse örneğimiz e, o, geçiyoruz. Şimdi burada iki vecih vardır. Mef'ul gelmediği için iki şekilde anlaşılabilir. Bu cümle diyor. Birisi herhangi bir mef'ule taallukundan kat nazarla, yani herhangi bir mef'ule hiç ihtiyaç duymadan, bir mef'ule bağlamadan cümleyi lazım menzilesinde yani geçişsiz fiil yerine bunu koyarak nefsi fiili kastetmektir. Yani fiilin kendisini kastetmektir ki Allah'ın ve Resulünün önüne takdim edilen fiili asla yapmayın. Şunu veya bunu takdim diye düşünmek şöyle dursun. Takdim namı verilebilecek hiçbir fiil yapmayın demektir. Biz takdim kelimesini Türkçe'de sunmak için kullanıyoruz. İşte çok anlam kayması olduğu için tam karşılamıyor. Yani Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyi fiil olarak bile düşünmeyin, bırak ne yönüne geçireceğiz, o mu bu mu? Hani ne olduğunu bırak, bu işi fiil olarak bile aklınızda getirmeyin diyor. Yani Allah'ın sözü varsa bitmiştir. Onun sözünün önüne ne bir filozof, ne bir hakim, hikmet sahibi bile, ne bir bilge, ne bir efendim başka çağdaş işte alim ve hiç kimse onun o sözünün önüne geçemez. Daha doğrusu önüne geçmesi bile düşünülemez. Önüne geçme fiili bile düşünülemez. İkincisi, mef'ulün ta'mim için hasfedilmiş olmasıdır. Ta'mim, ta umumileştirmek, genelleştirmek demek. Yani hiçbir şeyi onun önüne geçirmeyin demektir. Hangi mef'ul takdir edilirse edilirse tercih bila mürecih olmak lazım geleceğinden hasf olunur. Yani hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şeyi, hiçbir emri ne kendinizi ne kendinizi ne başkasını asla takdim etmeyiniz yani Allah Resulü'nün önüne geçirmeyiniz demek olur. Evvelkisi yani birinci yorum nefsi fiili nehiyetmek itibarıyla yani önüne geçirme fiilini e, olumsuzlayarak düşünülemez böyle bir şey demek itibarıyla makamın hakkına daha muvafıktır. Yani neyi geçireceğini bile düşünmeye kalkmıyorsun. Hiçbir, yani geçemez, öyle bir geçme önüne geçme bile düşünülemez demiş oluyorsun. Nüansı anlatabilmişimdir inşallah. İkincisi ise istimali daha çok, kullanımı daha çok ve umumda daha sarih olmak itibariyle, genel olarak daha anlaşılır olmak itibariyle daha zahir görülmüştür. Yani daha çok bu tercih edilmiştir. Çünkü daha kolay anlaşılıyor. Yani hiçbir şeyi peygamberin önüne geçirmeyin. Burada... Allah ve Rasulünün önüne takdim veya takaddüm de istiare-i temsiliyedir ki Allah ve Rasulünün emir ve hükmünü gözetmeden hiçbir emri kestirip atmayın demek olur. Şimdi bakın yoruma. Yani bir konuda karar vereceksin. Bir şey araştırıyorsun. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Mesela bir paran var, yatırım yapacaksın araştırıyorsun. Nereye yatırayım? Acaba ayet ve hadislerde bu konuda ne deniyor? Demeden ilk önce oraya bakmadan başka bir şeyle kestirip atma. Allah ve Resulünün emir ve hükmünü gözetmeden hiçbir emri, hiçbir işi kestirip atmayın demek olup, kitap ve sünnetin ahkamını nazarı itibara almaksızın aceleyle veya istibdat ile, baskıyla, zorla bir işe takdim, ikdam etmekten, girişmekten, bir işe girişmekten nehiidir. Bir de kaddeme fiili, tekaddeme manasına lazım olur. Yani geçişsiz olur. Nitekim askerin piştarına, ordudaki öncülere mukaddime denir. Mukaddime de önden gelen demek. Mesela kitapların girişine mukaddime deniyor. Yani bütün o kitabın önüne geçirilmiş. Ön söz. Ki, mütekaddime, öne geçen demektir. Burada bu manadan olarak Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyin diye de tefsir edilmiştir. Bazı müfessirin de demişlerdir ki, burada asıl mana, Resulullah'ın önüne geçmeyin, geçirmeyin demektir. İsmullah'ın zikri, yani Allah'ın beyneye beyne yedeyillahi ve rasulihi diye e, lafz-i celalın zikri, tazim ve Resul'ünün nezdi ilahide celâdet-i kadrini ve ziyade ihtisasını bildirmek içindir. Yani asıl maksat, Cenab-ı Hak benim önüme geçmeyin demiyor. Çünkü zaten geçirmez istese yani. Resul'ünü önüne geçilmesini istemiyor onu söylerken kendi ismini de zikrederek peygamberin Allah katındaki makamını mevkiini bize hatırlatıyor Bu ne kadar e, bu hususta dikkat etmek gerektiğini hatırlatıyor. Nitekim bundan sonraki ayetler yalnız peygamber hakkındadır. Bir daha görmüyoruz yani lafzatullahın geldiğini. Bundan sonra hep peygamber hakkında. Buna göre mana şu olur. İki gündür anlattıklarımızın özeti manası olur iki nokta üst üste Allah'ın Rasulünün önüne geçmeyin çünkü onun Allah'a ziyade ihtisası vardır yani Allah katında çok değerlidir Allah'ın hususi yakınıdır yani öyle diyelim hani akrabalık anlamında değil yakınlık kurbiyet anlamında o hep Allah'ın huzurundadır onun önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkarlıkta bulunmak demektir. Protokolde bulunanlar veya protokol hakkında bilgi sahibi olanlar bunu bilir arkadaşlar. Bazılarımız protokole de ne gerek var diyorlar. Ben de bazen böyle protokolden çok sıkılırım. Arkadaşlar bu yanlış anlamayın ben kendim için söylüyorum. Bizim e, görgüsüz köylülüğümüzdendir. Saraylı olamayışımızdan, şehirli olamayışımızdandır arkadaşlar. Saraylılık da illa yani çok övülecek bir şey değil ama bütün dünyada arkadaşlar ve tarih boyunca protokol denen bir şey vardır. Siz gidin bakalım mesela herhangi birinin yani böyle... Sırtına pat pat yaparak hatır sorun bir sarılın bakalım hani yani bir makam sahibi birinin size buna izin verirler mi? Yani arkadaşlar o protokoldeki sıraya bile riayet etmen gerekir. Diyelim ki oradaki baş roldeki kişi bir de onun mesela tercümanı var yanında durması lazım. Sen yani tercümanı ittirip bu da önemli değil. Bu tercüman deyip onun önüne geçemezsin ki çünkü ona tercümanlık ediyor. Kulağına fısıldaması lazım devamlı. Anlatabildim mi? İşte Cenab-ı Hak'ın şey Allah'a Allah'ın huzurunda ona o kadar yakındır ki Peygamberimiz onun önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkarlıkta bulunmak demektir. Bu ayetin sebebi nüzulünde birkaç rivayet vardır diyor. O rivayetler birkaç olduğu için dört tane son üç beş dakikaya sığmayacak. Onları da yarına bırakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak bulunduğu yere razı olan, öne geçmek istiyorsa öne geçilecek vasıfları kazananlardan etsin bize inşallah. Allah'a emanet olun.